Ee, ne oldu arkadaşlar bir, an, bir anda bir Nazar deydi bak Ayşe Simsek sen ee, bir şey dedin veya Ayşe Karan hangi arkadaş yazmıştı Nazar Nazar, nazar. <gülüyor> Allah Nazarlardan kem gözeden saklasın inşallah diyelim ee, <gülüyor> <gülüyor> Tamam. peki devam edelim arkadaşlar ee, diyor ki e, imamı sen yap e, Kana min Sudan'e Mısır'a e, min Neube demek ki Mısır mıs, arkadaşlar eskiden Sudan Mısır'a bağlıydı. E, i̇şte Mısır'a bağlı olan Sudan'ın Neube veya nobe bölgesinde o bölgeden idi, o bölgeli bir bir insan idi. Hmm. Ve kala Khalid bin Rabi' bu zatta diyor ki Kana nejaran. Görevi neymiş demek ki? Ee, Lokman mesleği neymiş? Lokman'ın öğretmenlik miymiş? Neymiş? Ee, <gülüyor> Mısır şehir demek değil mi hocam? Ee, Sudan-ı Mısır. Ee, yani e, ne demek peki? Çevir şimdi şehir anlamına verirsek çevir. Ne demek Sudan'ı nasıl çevireceğiz? Diyelim ki şehir dedik, nasıl çevireceğiz cümleyi Zeynep. Ee, yani Mısır kelimesinin, evet, İhbitu Misran şey kelimesinde olduğu gibi şehir anlamı da vardır. Ama burada, e, yani ben de o anlamı tabii düşündüm ama bilmiyorum. Yani bu da sanki Mısır'ın Sudan'ı, Sudan, Sudan bölgesinden Nobe, kısmından olması gibi bir anlam bana daha makul geldi. Şehir olarak çevirirsen nasıl çevireceğiz? Min Sudan'a Mısır. Yani Mısır şehir Sudanı öyle bir şey olmaz yani. Neyse ben sanki dediğimiz daha doğru gibi geliyor bana. Zaman kaybetmeyene devam edelim. Vakala kâle Khalid Rabi' Bu kişi diyor ki kâne neccâran Evet. Arkadaşlarımız hemen yazdılar. Marangoz idi. Eee yanı Zeynep Beyza Yiğit Kadı dedi. Tabii o daha e, yani dedim ya, yani asıl mesleği marangozluk ama kadılıkta yapmıştır. Ee, doğru. Vakıla kana hayyatan. <gülüyor> Ayza bir de neymiş? Başka bir mesleği daha vardı. Ya da daha doğrusu yani bir kısmı da diyor ki hayır neccar değildi. Hayyattı. Hayyat nedir? Terzi. Çok güzel. Terzi olduğu da söylenmiştir. Vakıla kana raiyen. Bir de ne oldu söylemiş arkadaşlar? Başka bir görüşe göre neymiş? E, çobanmış. Çok güzel. E, tabii onun döneminde yaşamadığımız için e, tam olarak mesleğinin ne olduğunu bilemiyoruz. Fakat bun, bunlar söylenmiş. Yani Kimisi marangoz olduğunu söylemiş. Kimisi terzi demiş. Kimisi çoban demiş. Belki de hepsini de yapmış olabilir bilemiyoruz. E, ondan sonrasından okuyorum arkadaşlar. O kelimeyi okuyamadım. Biriniz bana bir yardımcı olun bir zahmet ya. Wa? Ne diyeceğim buraya? Biriniz bir okuyabilir misiniz kelimeyi arkadaşlar? Va Va va hadi. Ayşe ağabey -ay hakeme ve hakeme Fatih hakeme dedi peki. Arkadaşlar hakeme diyenler bir çevirir misiniz Bir tercüme edin. Devamını okuyun. Devamını okuyun çevirin. Nasıl diyeceğiz? Hakime mi diyeceğiz Nurten diyor. Nurten ben de bilmiyorum size soruyorum o yüzden. Hükmü mü desek acaba? Ee, daha doğru cevabı bulamadım arkadaşlar. Bekliyorum. Harika Gülhan'ım. Gülhan'ım Gülhan'ım Zehra. Harika bir. Evet, tam beklediğim cevabı verdiniz. Ee, hikem arkadaşlar, hikem. Peki, hikem nedir? Nurten, hikem, hikem. Hikem nedir arkadaşlar? Hikmetler. Harika, işte bu. O zaman ne oldu? Ve hikemu lokmane kefiratun. Mezuratun. Değil mi? Ne oldu? Lokmanın e, hik, hikmetleri, öyle diyelim Lokmanın hikmetleri çoktur. Peki, ma thora tınlar mı arkadaşlar? Ma Yani, tesirli, etkili. Ee, peki, ben size bir iz bırakmış. Aa, ah, siz belli ki tesir usulü okumamışsınız, değil mi? Tesir tarihi bilginiz eksik, eksik. Biz tesirleri kaç kaç ayırdırdık arkadaşlar? Kaç, kaç tane tesir vardı? Yazar mısınız bana? Kaç türlü tefsir vardı ana hatlarıyla. Dirayet çok güzel rivayet. Peki rivayet, dirayet tefsirinin diye adı neydi? Dirayet tefsirinin dirayet tefsirinin diye adı neydi arkadaşlar? <gülüyor> yani rey ama rivayetin diye bir adı Mihrican yazdı. Me'sur. Gördün mü? Neymiş arkadaşlar demek ki? Neymiş me'sur yani rivayet yani. E, Lokman hikmetleri çoktur. E, ve yani rivayet edilmiş, diyeyim, rivayet edilmiş pek çok hikmetleri vardır. Me'sura yani rivayet edilmiş arkadaşlar diyelim. Yani rivayet yoluyla bize kadar gelmiş. Peki bunlardan birini bize söyleyebilir mi acaba? Müfessirimiz İbn Atik çok diyorsun da bir tane örnek ver. Hemen bize cevap veriyor. Diyor ki evet Size bir örnek vereyim. Nitekim له. yani lehu'daki o zamir gitsin arkadaşlar? Kime gitsin? Lokmana. Çok güzel. Denildi ki Lokmana ve ayyun nasi e, şerr. Ha demek ayyun nasi şerr. İnsanların ne diyelim oraya? En şerlisi. İnsanların en şerlisi çok güzel. En şerlisi kimdir? İnsanların en şerlisi kimdir diye sormuşlar. biz de hep merak etmeyiz mi? Yani en, en şerli, en kötü insan kimdir diye. E veya isterseniz bu şere şey de deyin. Yani böyle ahmak. İnsanların en ahmakı kimdir? En tehlikelisi kimdir mesela diyebilirsiniz. Kale demiş ki: "Ellazî lâ yubâlî in râahunnâsu musîan." Kim arkadaşlar? لا يبالي ان رااه الناس مسيئا Ne demek la yubali? Biraz evvel geçmişti. La yubali. Yani ne demek la yubali? Bi bali diyor nasıl? Bi bali la yubali. Ne demek arkadaşlar la yubali? Hadi hızlı yazın. Hızlı yazın lütfen la yubali. Ne demek la yubali? Aldırmaz, harika umursamaz, çok güzel. Yani ellevi o kişi ki la yubali, aldırmıyor, umursamıyor, önemsemiyor. Neyi önemsemiyor? İn ra'ahun musi musiyen İnsanların kendisini ne olarak kötü evet insanların kendisini kötü görmesine aldırış etmeyen yani insanların kendisini kötü görmesini umursamayan kişi. En tehlikeli, en şerli veya istersen en ahmak e, insan budur demiş e, Lokman Hakim gerçekten de değil mi? Hikmetli bir söz e, insanların e, kendisini kötü görmesini bir kişi önemsemiyorsa buna aldırış etmiyorsa buna önem vermiyorsa e, o kişiyi tehlikedir. O yüzden aynı Elif tam aklından geçeni e, söyledi yazdı oraya. E, kuldan utanmayan kısmı sanırım. Evet. Arsız. Tam bir sosyolojik tespit. Güzel. Yani bizden de derler ya hani bir kork Allah'tan korkmazdan. Değil mi? Öyle bir şey var galiba. Yani bir kişi Allah'tan korkmuyorsa insanların kendisine kötü demelerini aldırış etmiyorsa, bunları önemsemiyorsa o insandan kork. Ee, evet. Peki gelelim tefsirimize. Taala, تَعَالَا اَنِشْكُرُ yani şimdi en yani وَلَقَدْ اَتَيْنَا Hikmete, الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرُ değil mi? Peki bu e, enişkur ne anlama geliyor? Nurten de diyor ki utanmayan her şeyi yapar derler kuldan utanmaz Allah'tan korkmaz derler çok güzel yani bunlar doğru şeyler işte Lokman Hekim de bu meyanda bir söz söylemiş oluyor enişkur eee buradaki en biraz daha söylemiştim önemli, hangi anlama geliyor müfessirimiz diyor ki yecuzu en takuna en fi mevdi nasbin yani bu en kelimesinin en harfinin nasb konumunda olması mümkündür A peki ama nasıl olacak bu ala iskati harf-i ceri ama burada bir cer harfi düşmüştür. Yani aslında bir cer harfi vardı. O düşmüş fakat onun olduğunu varsayarak bu en'in e, nasb konumunda olduğunu söyleyebiliriz. Peki nedir o e, harfi cer? E'yi yani aslı şudur. Bi en bi en bi e, li harfi cer demiş Ayşe. Yok bak müfessimiz neyi getirdi? Bi getirdi. Yani ve lahd aytana Lokman Hikmete bi an işkol Böyle o zaman cümle ne oldu? Cümle nasp e, konumuna gelmiş oldu. Birincisi bu. Ee, yani biz niye e, biz niye e, Lokmana Hikmeti verdik? Bi an bi an yani ona Lok Hikmeti verdik ki. Ne yapsın Allaha şükredsin öyle bir anlam verebiliriz. Vaycuz en tekune mu aynı zamanda bunun e, açıklayıcı bir en olması da mümkündür. Ey peki nasıl nasıl oluyor o zaman? Ey yani kânet hikmetuğu daireten ala şükri lillahi yani e, e, peki e, ne demek yani? E, buradaki M en bize e, enişkur kur vardı eniş kurullah. Bunun anlamı şuydu. Yani Lokman Hekim ne yapsa bakın kanaat yani hikmetu daireten ala şükr. Her ne yapsa bunun Lokman'ın hikmeti neyin etrafına dönüyordu? E, Allah'a şükür. Daireten dönüyordu daireydi ala eşkurullah ve e, ve manahı وَجَمِعِ ve وَالْمُعْتَقَدَاتِ Tamam. <وَمَعَانِين> ve O da duralım. Yani اَيْ كَانَتْ حِكِمَتُهُ دَائِرَةٌ عَلَى شُكْرُ ve وَمَعَانِينَ Yani şöyle diyelim mi e, her işinde demiş şey ama çok güzel her işinde her ne yaparsa bunu şükür ve şükrün şükür manasına gelecek şükür manasındaki e, daire içerisinde yapar. Her işini bu çerçeve içerisinde yapardı. Her işinde, her eyleminde daima şükürle hareket ederdi. Her işini şükür eksenli olarak yapardı. Bundan dolayı işte e, e, hikmetli bir kişi olmuş, hakim bir kişi olmuş. Ve cemi'ül ibadati, bütün ibadetler, ve mu'takadati, cemi'ül bütün inanç, ilkeleri, esasları her neyse bütün bunlar da dahiletun feşkurullah Allah teala Allahu Teala'ya şükür çerçevesine giriyor. Demek ki ibadetlerinde de yani her alanda, her konuda ne yaparsa yapsın daima yaptıklarına şükür eksenli yapardı. Daima şükür merkezi hareket ederdi. Yani onun hayatının merkezinde şükür vardı. İşte bu en bunu bize açıklıyor. Yani Lokman'ın böyle bir kişi olduğunu bize açıklıyor en. Dolayısıyla tefsir ediyor yani. Sonra Allahu Teala sonra Allahu Teala haber veriyor. Ne haber veriyor? Enne şakira. Çünkü ona ne dedi ondan sonra? Men yeşkur fe inne ma yeşkur değil mi? Üretti ayet. Oraya geçiyor şimdi. Allahu Teala Allahu Teala bize haber veriyor. Diyor ki Enne şakira şükreden kişi şakir. Ee, şükreden kişi Ne demek Hazzu aydın aleyhi arkadaşlar? Hazzu Nasip diyor Hatice Şahin. Hazzu aydın aleyhi ee, Ne demek Hatice Şahin? Şimdi açıkla cümle olarak bunu bize açıklamaya çalış. Nasip dedin ama kendisine mutluluk verir. Hazzu hu aydın aleyhi Şeyma, evet yani güzel, evet e, olabilir. Başka ne diyebiliriz? Havzuhu'daki o zaman nereye götürelim? Nereye götürelim Havzuhu'daki huyu? Şükre götürelim. Şükre arkadaşlar. Şükre değil de şükre. Havzuhu yani şükrün eğer şükür bir bir bir lezzet verecekse, bir menfaat verecekse, bir hayır verecekse, yani bir şey bir şeye sebep olacaksa bu bir güzellik ortaya çıkaracaksa, bu güzellik kime döner? Hayrun aleyh. Şükredene döner. Yani ben şükrediyorsam bundan bir hayır hasıl oluyorsa o hayır bana dönüyor. Şükrediyorsam Allah bundan dolayı sevap yazıyorsa o sevap bana dönüyor. Yani dolayısıyla şükreden Kendisine şükretmiş oluyor aslında. Kendi hayrına, kendi menfaatına şükretmiş oluyor. <gülüyor> Bundan yararlanan, menfaatlenen kişi, o kişidir yani. Demek ki şükrettiğimiz zaman bizim şükrimizin karşılığı bize geliyor arkadaşlar. Allah'ın bizim şükrimize ihtiyacı yok. Yani biz bütün insanlar şükretseler, herkes her anında lokman hekim gibi Böyle her anında, her saniyesinde, her zedesinde şükretse, dilinden şükür eksik olmazsa bu Allah'a bir şey katmaz. Yani Allah'ın işte bir haşa bir eksiği vardı da biz hepimiz böyle şükredince o eksik giderilmiş olur. Allah bundan bir hayır, bir menfaat görüyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Eğer varsa bir hayır ki vardır, şükretmek güzel bir şeydir. Bir hayır vardır ama o hayır kime racidir? Şükreden kişiye rağidir. Kula döner bir menfaat varsa bundan kim yararlanır? Kul yararlanır yoksa Allah ile bir ilişkisi yok. Yani şükrettim. bu şükrünün e, şükrün sana rağidir arkadaşlar. Allahu Teala ganiyen zaten söylemiş müfessirilmiş müfessirimiz. Allahu Teala ganiyen an-şükri. Allahu Teala'nın şükre ihtiyacı yoktur. Şükürden müstahınidir. فَلَا <gülüyor> يَنْفَعُهُ şukrul الْعَابِدِ Aynen biraz evde dediğim gibi. Yani kulun teşekkür etmesi ona herhangi bir fayda vermez. Ona herhangi bir katkı yapmaz arkadaşlar. فَلَا يَنْفَعُهُ şukrul الْعَابِدِ Hamidun وَاللَّهُ Teala غَنِيُّونَ yani gani olması ne demek? E, müstarhı nedir? İhtiyacı yok. ne ihtiyacı yok? Hani şükrü, şükre ihtiyacı yok. فَلَا يَنْفَعُهُ şükrü عابد. Peki hamidun zaten Allahu Teala hamiddir. Nerede? fi نَفْسِهِ Kendi zatında. بِزَاتِهِ hamiddir Allahu Teala. Peki bunun anlamı ne demek? فَلَا يَضُرُّهُ küfrül Kafirine. Yani kafirlerin küfrü de Allah'a ne yapma zarar vermez. Bütün insanlar küfretseler, bütün insanlar nankörlük yapsalar, bütün insanlar e, inkara saplansalar bu da Allah'tan bir, bir şey eksiltmez. Yani Allah Allah'a bir noksan, bir kusur e, getirmez. Çünkü o hamiddir kendi zatında her türlü övgüye layık her türlü övgüyü hak edendir. Ve hamidun diyor ki müfessimiz zaten hamid kelimesi burada bir ma'na mahmudun yani mahmud kelimesidir. Mahmud ne demek? Yani ölmüş arkadaşlar değil mi? Hamid burada mahmud anlamındadır. Yani Allahu Teala ölmüştür. Ya yani ne ne demek bu? Yani o مستحق ذلك بذاته ve sıfatı Allah -u Teala dalike neye gitsin arkadaşlar? Dalike eee övülmeye gitsin değil mi? Mahmu'da gitsin. Allahu Teala zatıyla ve sıfatıyla övülmeyi hak etmiştir. Mustahikun müstahıktır. Neye? Dalike hamde. Her türlü hamde. Nasıl öv övülmeye? Nasıl? Bi zati ve sıfatı. Zatıyla ve sıfatıyla. Dolayısıyla bütün insanlar inkar etseler bu Allah'ın e, zatına, Allah'ın sıfatına bir halel getirmez. Bütün insanlar şükretseler bu da Allah'ın zatına, Allah'ın sıfatına bir katkı sağlamaz. Çünkü o ganidir ve hamid'dir arkadaşlar. Peki, tamam. E, devam edelim. Nereye geldik? E, kaçırdım. Evet, ve kavluhu ve Şükür ve küfrü karşılaştırmış. Doğru. Evet Gülhan hanım doğru söylüyorsun. Ve qavluhu. Şimdi bu konuyu bitirdik. Ve izkale. Şimdi ve izkale kısmına geliyoruz. Ne demek ve izkale? Yani hani demişti diyelim. Ne demek bu? Yehtemilu en yakunet takdiru. Yani bunun önünde bir ibarenin daha olması muhtemeldir. Nedir o? Ve izkale. Yani bunun önünde bir vezkur vardı. Ama ne oldu bu? E, düşürüldü. Çünkü zaten anlaşılıyor bu. Yani kelimeden bu anlaşıldığı için ayrıca zikretmeye gerek görmedi ama zımnında var. Zımnında var. Nedir o? Vezkur idkale. Yani ey Muhammed hatırla. Hatırla hani Lokman demiştik ki böyle bir e, yorum var. Bu bir. Ve yehtemilû اَنْ يَكُونَا اَتَّقْدِيرُ Takdirin şöyle olması da muhtemeldir. Nedir o? Ve الْحِكِمَةَ hikmete قَالَ Yani Lokman şöyle derken biz ona hikmeti vermiştik. Bakın Lokman o zaman burada ikincisinde birinci cümleyle bağlantı kurdu. Yukarıdaki cümleyle bağlantısını kurdu. Biz Lokman'a, Lokman şunlar şunları derken hikmeti verdik. Onu hikmetli yaptık. Bu ya böyledir ya da hikmeti verdik o ayrı gitti. Şimdi ey Muhammed hatırla ki lokma işte şunları şunları demişti. Yani bu iki ihtimal söz konusu diyor müfessizimiz. Peki niye o zaman bunları vermedi? Diyor ki bunlar ihtisar edildi yani bunlar düşürüldü zikredilmedi. Li delalete mutakdedmi alayhi. Çünkü ondan önce geçen buna delalet ediyor. Yani cümleden siz bunu anlayabiliyorsun. Cümleden bunu anladığınız için ayrıca bu kelimelerin gelmesine gerek yok diyor müfessiriniz. Peki kime söylenmişti? İlk olarak Libnîh'de mi? Oğluna demişti. Demek ki Lokman'ın bir oğlu vardı. Peki Lokman'ın oğlunun oğlu varsa oğlun nesi olması lazım arkadaşlar? Oğlun nesi olması lazım? Bir, bir, bir, bir. Hani hepimizin var ya bir nesi var? Bir oğlunun bir is, is, ismi olması değil mi? İsmi olması lazım. Adı olması lazım. Peki neydi bu oğlanın adı? Bilen var mı? Neydi Lokman'ın oğlunun adı neydi arkadaşlar? Hadi söyleyin bakayım. Fahal Tuğba hemen Hemen hemen. Ya <gülüyor> Ayşe Şimşek ya bu ne diyor. Ayşe Şimşek ya bu neydi demek. Yani yavrucuğum demektir Ayşe. Tamam. Sen de çocuklarına ya bu neye demiyor musun Ayşe hiç. Yani yavrucuğum demek. Böyle şefkat bildiren bir kelime. Ee, peki biliyorum demiş. O zaman oğlun adı ne oluyor? Zaten Wasmu İbnihi oğlun adı Feranu Saran idi arkadaşlarımız yazdılar. Saran imiş. Tabii gerçekten böyle mi bilmiyoruz ya. Yani ama kaynaklarda böyle bir isim geçmiş. Saran. Hayatımda ilk kez duyuyorum böyle bir isim. Hiç etrafta Saran böyle bir isim var mı? Yok tabii çünkü Sudan da kullanılır. Belki Sudan'da kullanılıyordur bilmiyorum. Onu hiç duymadım. Peki. وقرأ نافع وعاب عمرو بن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم يا بني سارن salmak gibi <gülüyor> evet tuvarika hemen tuvar hemen Türkçeleştirdim kelime ya hemen Türkçeleştirdim aslı Türkçe bir kelime gibi oldu şimdi değil mi tuba? Türkçe olmadığı için oru sarmaktan e, olduğunu düşünemeyiz. Biliyorsun ki şaban var e, tamam şaban var da bir saran'dan bahsediyoruz ya Peki devam edelim. demek ki arkadaşlar bu ya bu yani idqa al lokmanu ya bu ne değil mi? Hani lokman oğluna yavrucum demişti. Bu ya bu ne kelimesi nasıl okunacak nasıl okunmalı? Bu konuda ihtilaf var arkadaşlar nasıl okuyacağız kelimeyi? Diyor Büyük müfessirimiz nafi' Ebu Amr, İbni Amir, Hamza, Kisai ve Ebu Bekir. Bütün bunlar Asım'dan nakille, İmam-ı Asım var ya ondan nakille demişler ki kelimeyi nasıl okuyacağız? Ya bu neyi diye Ya bu neyi Ne diyor? Bişşeddi velkesri filyâi. Şedde olacak. Bir de kesra olacak. Nerede? ya da Ya bu neyi diye okuyacağız. Halbuki biz nasıl okuyoruz? Ya bu neyi diyoruz değil mi? Peki bu bir e, rivayet. Demek ki Asım'dan gelen rivayete göre Asım kelimeyi Ya bu neyi diye okumuş. Fisselâfetî ne demek arkadaşlar? Onu anlamadım. Bileniniz var mı? Hadi bunu çözdük de bu Fisselâfet ne demek? Üç yerde. Harika. Ya Şeyma. Tamam. Çok güzel. Gerçekten. Demek ki bu ya bu neye kelimesi surede üç yerde geçiyor arkadaşlar. Üç yerde de e, İmam Asım bu divayete göre kelimeyi ya bu neyi diye okumuştu. E, peki. Bu bir. Alâ idgâmi ihdal ya eyni fil buhra. Peki bunu demek ki ya aslında bu kelime kelime ya bu ne yi'dir. Değil mi arkadaşlar? Ya bu ya, ya bu ne çocuk yi' de bana hani e, iyilik. ya bu ne yi ey çocuğum yavrucuğum demek. E, ama biz ne yapıyoruz? İki ya'ya dağm ediyoruz değil mi? Alakalı bir dakika ne dedik? Ala idgame ihdal ya'in fi'l-uhra yani bir ya'yı diğer ya'da idğam ediyor. Ya bu neyi? Ya bu neyi? diyoruz artık. Artık ya bu neyi? Ye. Demiyorum da ya bu neyi? İdgham yaptı. Ee, böyle okunmuş. <gülüyor> ve kara hafzu vel mufaddilu an Asım bu hafzu ve mufaddil de Asım'dan nakletmişlerdir ki Asım nasıl okunmuş? Ya bu neyi? ve fethi Üç yerde de ya bu neyye diye okumuş. Bizim kıraatımız değil mi? E, nereden geliyordu? İmam Asım ama kimin rivayette geliyordu? Kimin rivayetle? Hafs rivayetle değil mi? Hafzı, i̇şte bakın ortaya çıktı bizim kıraatımız. E, Hafs rivayetine göre e, ya bu neyye diye okumak gerekiyor. Nitekim biz de bugün Kur'an'larımızda Okurken kelimeni ya bun ne yedi okuyoruz arkadaşlar. Üç yerde de, üç yerde de böyle okuyoruz. Peki Wolf e, Fitzgerald, ala kâli ke ya e, bun ne ve ya veya gulama mesela ya gulama ya bun ne ya örneklerinde olduğu gibi şimdi sen mesela aslında ya bun ne ya dersin. Evet üstteki nebiye, üstteki görüş de Asım'dan, doğru söylüyorsun. Ama Asım'ın biliyorsunuz iki tane önemli rabisi vardı. Biri Hafs. Öteki kimdi? Öteki kimdi? Ee, öteki kim arkadaşlar? İmam-ı As, e, asının şeybe mi? Hülya, Hülya şeybe değildi. Kim olabilir? Bugün Vers evet Meryem Alan yazdı. Vers tabii ki e, hatta Sudan bölgesi e, işte ve e, diğer bazı bölgede arkadaşlar Sudan bölgesinde özellikle Asım İmam Asım'ın vers rivayeti okunuyor ve bizde hafs rivayeti o bölgede vers rivayeti var. Dolayısıyla İmam Asım'dan iki ayrı okuyuş tarzı gelmiş. O yüzden e, şaşırmamak lazım yani ikisi de İmam Aslı'ndan doğru. Peki Araplar ya bu ne ya diyorlar. Ya gulama diyorlar. E, dolayısıyla buna şedde de getirildiği zaman ya bu ne ya oluyor. Ya gula e, ya gulami oluyor mesela. Oradan burada şeddeli olduğu için ya bu ne ya oluyor ve bizim hafz e, rivayetinde kelime ya bu ne ya diye okunuyor arkadaşlar. Peki vakkala İbnu Ebi Bürre An İbni Kesir ee, İbni Kesir'den gelen okuyuş nasılmış? Ya ne diyor? Ya, tam ya bu ney? Bakın ya bu ney? Ya üzerinde cezim var. Duruyoruz. Ee, peki. Böyle okuyoruz. Ve ya bu ney ya inneha bil kesir. Ve ya Şimdi burada şu an okuduğumuz yerde ya bu ney? diye okumuş ya bu ne? Veya bu ne yi? İnneha Lokman Suresinin 16. ayetinde geçiyor kelime. Oradakini bil kesir ya bu ne diye okumuş İbnü Kesir. Veya bu ne Ak yi? Akı Meslata Lokman bir bi ya'yi diye okumuş. Demek ki bu İbnü Kesir üç tane ya bu ne var üçünü ayrı ayrı okumuş. İlkini ya bu neyi diye okumuş Cezindi. İkincisi ya bu neyi diye okumuş kesreli okumuş. Üçüncüsünde ya bu neye diye okumuş Fethalı okumuş. Yani hangisi doğru ise o olsun demişler de. Üçünde okumuş bu mübarek alimimiz Allah hepsine rahmet etsin. Üç üç şekilde okumuş yani bu. Evet. Ve rüya anhu La rawa rawa anhu Qumbul bis fil Ve usta. Evet demek ki bir de Qumbul bu İbn Kesir'in Rabilerinden bir de Kumbul'dur. Kumbul da demiş ki benim hocam İbn Kesir birincisinde ya bu ney diye okudu. Bakın ne dedi? Eee bis fil birincisinde ya bu ney diye okumuş. Ve's-salisati. Bir de üçüncüsünde de ya bu ney diye okumuş. Demek ki birinci ve üçüncü ya kelibeleri ya bu ney diye okumuş. Ortadaki neyse yani 16. ayette ya bu ney diye okumuş. Diğerlerinde ya bu ney diye okumuş. Ve kavlihi inne şirke la zulmü azimu Ennehu min kelami Lokmane. Şimdi önemli bir noktaya geldik arkadaşlar. Şimdi cümlemiz şu. Ne dedik? Diyor ki Lokman ya buneye, değil mi? La tuşrik billahi, değil mi? Allah'a şirk koşma. Neden? Inne şirke lazumun azim. Çünkü şirk büyük bir haksızlıktır, büyük bir zulümdür. Şimdi bu inne şirk elazulun azim kısmı. Bu Lokman'ın sözü mü, yoksa Allah'ın sözü mü? Yani Lokman'ın sözü ya bunu ya latuçcik billey. Ey oğlum, yavrucuyum sakınla ki Allah'a şey koşmayasın. Bu da Lokman duruyor da. Ondan sonra Allahü Teala evet Lokman bunu dedi. Çünkü inne şirk elazulun azim. Şirk büyük bir zulümdür. Bu söz dolayısıyla Allah'ın mı? Yoksa hayır Lokman diyor ki ya bu ne elatüşik billahi inne şikl azulmun Azim. Bu sözün tamamı Lokmana mı Bu konuda ihtilaf var. Bakalım neymiş. Diyor ki müfessirimiz "Vadhahiru kavlihi Allahu Teala'nın bu sözünün zahirine bakacak olursa yani en yani böyle zahirin zahirine açık şekilde bakacak olursa ennehu min kelami Lokmana." Bunun kel Lokman'ın sözü olması lazım. Zahirine baktığımızda anlaşılan o ki bu söz Lokmana aittir. Ama ve يهتمل أن يكونا habaran minallahi teala. Ama bunu bu, bunun Allah'ın vermiş olduğu bir bilgi, Allah'ın vermiş olduğu bir haber olmasa da nedir? Muhtemeldir. Ve يهتمل أن O zaman peki nasıl oluyor? Eğer Allah'tan gelen bir haberse o zaman مُنْ قَطِعَنْ مِنْ كَلَامِ O zaman Allah burada lokmanın sözünü kesiyor. مُنْ Keserek. Neyi keserek? مِنْ كَلَامِ Lokmanın sözünü keserek. مُتَسِلَنْ bihi Ve ona bitiştirerek. Yani Allahu Teala lokmanın sözünü kesti. Kendisi bir söz koydu. Ve o sözü ne yaptı? Lokmanın sözüne ittisal etti, birleştirdi. Peki niye bunu oraya koydu? Niye böyle yaptı? Fi <fî> tekidil ma'anâ. Manayı tekid için. Yani Lokman dedi ya oğluna yavrucuğum Allah'a şirk koşma. Bunu tekid için allah Teala orada hemen devreye girdi. Lokman sözünü kesti orada devreye girdi. Dedi ki çünkü şirk büyük bir zulümdür. Büyük bir Dolayısıyla diyor bu sözün bu şekilde Allah'a ait olması da mümkündür ve yayıdı bu alhadis al mağthuru bu mağthur geldi gördünüz mü bu mavi hadis yani rivayet edilmiş olan şu hadis teyid ediyor neyi teyid ediyor? Annuu, lama nızlett, vallam yelbise imanı hım bi zulmen, aşfık aşhabu Rasulullah ee, sallallahu aleyhi ve sellem ve قالوا ayina lem yazlim fe anzelallahu taala innesh shirke la zulmun azim fe bu rivayet diyor müfessirimiz bu rivayet diyor teyit ediyor neyi teyit ediyor bu sözün Allah'a ait olma ihtimalinden bahsetmişti ya bunu teyit ediyor Peki nedir bunu görmeye çalışalım? Hadiste ne diyor? Diyor ki: "Ennawlamma nazelet walam yelbisu bi im walam yelbisu imanahim En Am suresinin 82. ayetin Allah diyor ki o kişiler ki iman ederler ve ardından da imanlarına herhangi bir şekilde zulmü karıştırmazlar. Yani saf bir iman, içinde zulmün herhangi bir şekilde yer almadığı bir iman. Böyle bir imandan bahsediyor. Aşk vakası habu sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı Peygamberin ashabı içerlendi yani böyle bu ağırlarına gitti biraz zorlandılar. tedirgin oldular diyelim daha doğrusu endişe ettiler bak dediler ki ay yunerlem yazdım o yazdım hangimiz zulmetmeyiz ki ya her insan zulmeder yani ne bileyim yolda giderken ufak bir şey olur bir bir bir, bir şey yaparsın zulmetmiş olursun yani yani zulmün çünkü küçüğü, büyüğü bir sürü çeşitli var yani. Dolayısıyla her insan her an bir zulümle karşı karşıya kalabilir. Zulüm yapabilir. E, dolayısıyla eyvah biz yandık. Çünkü e, imanımız bizim demek ki e, iyi bir iman değil. Zulüm kattık biz imanımıza diyor. İşte bu endişeyi gidermek üzere Allah-u Teala. Teala bu ayeti indiriyor. Hangi ayeti Ey ashab siz endişe etmeyin. Burada sözünü ettiğimiz e, zulüm öyle hani yolda giderken şurada burada siz e, bir karıncaya bastınız zulmettiniz. Ne bileyim bir dikeni ezdiniz zulmettiniz. O, o değil bizim imana zarar verir diye sözünü ettiğimiz e, zulüm. Nedir? İşte şirktir. İn, çünkü inne şirke çünkü şirk la zulmün Büyük bir zulümdür. Büyük bir haksızlıktır. Evet Kur'an'ın, Kur'an'la tefsirinin güzel bir örneği Ayşe'de söylüyor. İşte bu şekilde ayet nazır olunca ne oluyor? <gülüyor> Ashabın tedirginliği gitmiş oluyor. Endişeleri bitmiş oluyor. Dolayısıyla bu rivayete göre e, bu söz e, <gülüyor> kimin oluyor? E, allah Teala'nın sözü oluyor. <gülüyor> Ama müfessizimiz diyor ki zahire bakacak olursak bu sözün lokmanın sözü olması gerekir diyor. Kale'l-fakihul imamul kâbi bu zat <da> diyor ki وَاِنَّمَا يَسْكُنُوا اِشْفَاقُهُمْ بِاَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ خَبَرًا مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى Evet diyor yani sahabenin tedirginliğinin, endişelerinin gitmesi neyle mümkün olur? Ancak bu haberin Allah'tan, bu bilginin Allah'tan olmasıyla diyor mümkün olur. Yani sahabe ne zamanki öğrendi ki bizzat Allahu Teala onlara bir ayet indirdi ve orada dedi ki e şirk büyük bir zulümdür bunu öğrenince bundan da endişeleri tedirginlikleri gitti. Vaka işfa isfaqu fakat şu da mümkündür. Bakın kad geldi. Neye geldi? Muzari fiilin başına geldi. Yani böyle bir ihtimal de vardır. Nedir o? işfa isfaqu yani e, tedirginlik gider. Tedirginlik gidebilir. Neyle? Bi en yazkura Allahu zalika an abdin. Allah-u Teala'nın bunu bir kulundan haber veriyor olması da tedirginliği giderebilir aslında diyor. Hem de nasıl bir abd yani hep doğru söz, sözler söyleyen hep hikmetli sözler söyleyen hep anlamlı sözler söyleyen bir kulundan bunu bildirmesi de diyor tedirginliği giderebilir. Bu da e, insanların içini rahat edebilir diyor bu alemimiz. Dolayısıyla bu öz, bu söz ister Allahu Teala'nın bir sözü olsun, ister Lokman Hekim'in sözü olsun, ikisinde de bize şunu söylüyor. Evet, zulüm vardır. Zulüm kötü bir şeydir ama en büyük zulüm, en büyük haksızlık şirktir. Bu kadar nimeti veren, bu kadar güzellikler bahşeden Allahu Teala'ya siz ortak koşarsanız bir putu cansız, ruhsuz bir putu kalkıp ona ortak koşarsanız ya bundan daha büyük zulüm olur mu ya? Bundan daha büyük bir haksızlık olabilir mi ya? İşte o yüzden gerçekten şirk büyük bir arkadaşlar. O yüzden Allahu Teala bunu bize veriyor. Ve o yüzden Lokman Hekim bunu oğluna hatırlatıyor. Basit bir putu, kendi eline yapmış olduğun bir putu, icabında acıktığın zaman helva niyetine yediğin bir putu Kalkıyorsun sen, bu muazzam kainatı yaratan, bu muazzam evreni yaratan, bu muazzam insanı yaratan, bu muazzam kainatı, her şeyi yaratan Allah'a ne yapıyorsun? Ortak yapıyorsun. Bu, bu, bu put yaptı bunlara diyorsun. Yani bundan daha büyük bir hastalık olabilir. Diyor alimiz, biz de böyle diyelim ve Allah bizi şirkin her türlüsünden, zulmün her türlüsünden muhafaza etsin diyelim. Buna da Allah'a sığınıyoruz diyelim. Böyle saf, hakiki, samimi, güzel bir imanla yaşamayı ve o iman üzere ölmeyi hepimize nasip etsin diyelim. Dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlat, anlatabilmişizdir diyelim arkadaşlar. Haftaya yeni bir tefsirde inşallah buluşuruz. Görüşürüz. O zamana kadar fi emanillah Allah'a emanet olun.